Ekonomi Ekoloji. Hmm. Hazırlayan Müslümanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji programında herkese günaydın diyoruz. Bugün bir konuğumuz var. Greenpeace Yerel Hareketler Koordinatörü Reşit Elçin. Hoş geldin diyoruz öncelikle kendisine. Hoş, hoş geldin. Hoş, Reşit. Geçen hafta Türkiye'de iklimle iklim değişikliğiyle mücadele konusunda çok önemli bir organizasyon gerçekleştirildi. Global Power Shift, küresel eksen değişimi. Bu vesileyle İstanbul'a ee, Greenpeace'in uluslararası direktörü Kuminaydu'da Geldi. Biz de ufak bir grup gazeteci olarak kendisiyle sohbet etme imkanı bulduk. Şimdi birazdan Reşit Elçin de bize detaylı bir şekilde anlatacak ama Kumin bize orada anlattığı, özellikle üstünde durduğu bir konu vardı. Tabii birçok şeyden konuştuk. Yani bu dünyadaki liderlerin, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin, ee, iklim değişikliğiyle mücadele konusuna bakış açısı e, izlenen politikalar konusunda pek çok şey konuştuk ama kendisinin önemli üzerinde durduğu konuşuydu e, Türkiye'nin karbon emisyonlarını özellikle arttıran ve iklim değişikliğini kör, e, körükleyen kömür petrol ve gaz e, başta olmak üzere tabi fosil yakıtlara yönelik yatırımlarını son derece rahatsız edici olarak nitelendirdi ve bu e, alana yapılan yatırımların ve özellikle kömürlü e, termik santrallara e, yönelik e, yapılan yatırım ve e, Türkiye'nin kendini e, bu tür e, santrallara e, son derece bağımlı hale Mahkum getirmesinin etmesi, evet. evet, ekonomiyi orta ve uzun vadede çok olumsuz şekilde etkileyeceğini söyledi. Bu da zaten bizim e, programımızın Ana konusu evet, ekonomi ve e, ekoloji. <gülüyor> kömür, GNO, <gülüyor> <gülüyor> iklim herhalde <gülüyor> evet, bu. Evet favori konularımızdan birisi. Ve dedi ki Kuminaydu, e, Türkiye e, bütün bu e, proje halindeki kömürlü termik santralları hayata geçirmesi halinde dünyada kömüre bağımlı dördüncü ülke haline gelecek. Bence bu tespit de çok önemliydi. Şimdi e, isterseniz başlayalım. Türkiye'de yerel hareketlerde özellikle hı hı. iklim değişikliğiyle mücadele e, konusunda karbon emisyonlarının azaltılması konusunda bu kömürlü termik santrallerle mücadele çok önemli bir yer tutuyor. Hı. Siz biraz çalışmalarınızdan bahsedin bize. Şu anda nerelerde, hangi bölgelerde Hı -hı. yoğun çalışmalarınız var? Onları dinleyelim. Ben de küçük bir ekleme yapayım. Tabii. Bu arada bilgisayar başında veya akıllı telefonların başında olan dinleyicilerimiz için Hı -hı. bir adresimiz var. karaatlas.org Türkiye'de kömürlü kömürle çalışan termik santrallerin işaretlendiği bir Türkiye haritası. Hı -hı. Bundan da şey yapabiliriz. Tamam. Ee, belki uygulamalı olarak konuşabiliriz bunu. <gülüyor> Interaktif, <gülüyor> İnteraktif bir programa. Bir bir program. Tamam. Ya, kömürün şöyle bir özelliği var. Ee, kömür saldığı karbon emisyonları oranı itibariyle iklim değişikliğine sebep olan en önemli yakıt. Yani bugün işte atmosferimizde bulunan sere gazı emisyonlarının yüzde 41 gibi büyük bir oranı sadece kömürlü termik santrallerden kaynaklanıyor. Türkiye'de bu konuda e, payını büyütmek istiyor açıkçası. Görünen tablo o. Şu an hali hazırda çalışan 21 tane kömürlü termik santral var. E, enerji piyasası e, denetleme kurulunun son verilerine göre de 86 tane daha yeni proje var. Bunların bir kısmı e, ilerlemiş durumda proje hı hı. aşamaları. Bir kısmı başvuru halinde. Peki megawatt biriminden ne kadar bir şeye tekabül ediyor bunlar enerji üretimle? Çocuklar. E, Kömür şu an üretilen yüzde evet. 25 Türkiye'nin evet. elektrik üretiminin yüzde 25'i kömürlü, şey, kömürlü termik Hı -hı. santrallerden Hı -hı. üretiliyor. Bu büyük bir oran. Ama Türkiye bunu daha da arttırmak istiyor. istiyor. Evet, ee, Hı -hı. enerji bakanının açıklamaları işte 2023 vizyonunda kömürün oranını yüzde 30'un üstüne çıkarmak. Tabii enerji e, piyasasının büyüyeceğini de düşünerek bütün pasta içindeki payını arttırmak istiyorlar. E, bunun için aslında Türkiye'nin her yerinde santral yapmak istiyorlar. Özellikle kıyı şeritlerinde. Hı hı. ya Şöyle bir orada tutarsızlık var. Şimdi santrallerin çoğunu kıyı şeritlerine yapmak istiyorlar. Ama diyorlar ki yerli kömürü kullanacağız. Evet. Şimdi bu santral projelerine baktığınız zaman çoğunun bir de liman projesi oluyor. Kömürlerin gelmesi evet. için. Dolayısıyla evet. aslında uzak ülkelerden Gelişmemiş ülkelerden ucuz kömür almayı da planlıyorlar ama bu nasıl bir sonuç da olacak belli değil çünkü kömür petrol piyasasında endekste ve sürekli artan bir fiyat var. Aslında kendi içinde çelişen bir durum var burada. Evet. Türkiye'de yerli e, kömürle e, Hı -hı. işletilecek termik santrallara teşvik verilmişti. Hı -hı. Fakat Türkiye'deki aslında bu kadar santralı işletecek kadar e, kömür rezervinin olmadığı ve e, birçok santral içinde aslında dışarıdan kömür Hı -hı. ithal edildi. Olanlar da Hı -hı. kalitesiz kömür. Kömür. Şu anda. Evet. E, global Power Shift yani küresel değişik, eksen değişik değişimi e, toplantıları çerçevesinde Hı -hı. E, kömürle ilgili bir panel de vardı. Hı -hı. Kömürle savaş ve kazan. <gülüyor> e, orada güzelmiş. da ee, Hindistan'dan e, Türkiye'den hı hı. çeşitli deneyimler e, aktarıldı. Söz onlardan e, anımsızlıklarımı size iletmek isterim. Ee, Hindistan tabi büyük bir şey. Ee, hem üretici hem tüketici. Ee, orada haritalamalardan yine bahsedildi. Yine 29, hı hı. E, geçtiğimiz 29 Haziran'da Greenpeace'in Kömür çağına son verelim kampanyasından söz edildi. Hı hı. Ee, şimdi tabii enerji piyasasına baktığımızda şöyle bir yorum yapıldı. Ee, yenilebilir enerjilerle şey e, neredeyse kafa kafaya gelmiş durumda. E, evet. Fosili şeyler. Hatta daha şey bile olabilir. E, karlı bile olabilir yenilebilir enerji yatırımları. Onun için yani önümüzdeki beş yıl e, kömür endüstrisi için... Hayati gözüküyor ve açabildikleri kadar e, maden açmaya çalışıyorlar ve açabildikleri kadar santral açmaya çalışıyorlar. Evet. Evet. Ee, yani ona bir kitleme söz konusu. Yani onu belirli ülkelere seçilmiş. Seçilmiş demeyeyim de yani işte Türkiye gibi, Hindistan gibi çeşitli ülkelerde, Çin gibi. Hı -hı. E, bunları kömüre bağlama e, stratejisi, stratejisi var. var. Peki Türkiye bunun neresinde duruyor? Ne dersin? Ya bence Türkiye biraz ortada duruyor. Çünkü... Ee, birkaç yıl önce rüzgar santralleri başvurusunda da görmüştük. Türkiye'nin çok büyük potansiyeli var. Kurulu gücünün yaklaşık dört buçuk katı e, büyüklükte başvuru olmuştur rüzgara. Dün de e, güneşin başvuru rakamları açıklandı. Altı yüz sınırlandırdılar ama on bin megawattlık başvuru oldu evet. Türkiye'de. Aslında Türkiye'nin yeni bir enerji potansiyeli çok yüksek. Ve talep de var İhtiyacından yatırımcı da tarafında. da çok fazla ve talep de var yatırımcılar. Yerli üretim de var. ...yabancı üretimler de var. Hı hı. Aslında Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. Bence bu mücadeleyle ilgili biraz... ...toplumun da talep etmesiyle ilgili... ...bir durum. Greenpeace zaten... Hani ...enerji raporlarında bunu sürekli... ...duyuruyor ama... yerelde de Türkiye'nin yerellerinde de... ...böyle bir talep olması da çok daha önemli... ...çok daha güzel. Örneğin... ...Şırnak'ta... Kömürden vazgeç güneşi seç diye kampanya yapıyorlar yıllardır hı hı. 2007'den beri kampanya yapıyorlar. En son ben Mayıs ayında gitmiştim oradaki bir etkinliğe. 10 bin civarında insan termik santralin yapılacağı yere yürüdü. Halaylarla yürüdü ve termik santral istemiyoruz. Biz güneş istiyoruz çünkü oradaki üniversitenin de raporları var. Güneşe çok uygun, rüzgara çok uygun bir il. Evet. Aslında Türkiye'nin bütün her yeri yenilenebilir enerji kaynakları için çok uygun. Keza aynı şekilde Çanakkale. Yani Çanakkale e, sadece il bazında düşünülen dokuz tane proje var. Termik, santral, Termik projesi santral projesi var. Evet, hali hazırda çalışan iki tane var zaten Çanakkale'de. Evet. E, ama dokuz taneye çıkartmak istiyorlar. Ama Çanakkale'de Türkiye'nin en çok rüzgar Çan alan Herkesler. ili, Evet Bölgesinden biri. Böyle bir tutarsızlık var ama... Ee, yine işte Nisan ayının sonu sanırım 3 Mayıs ya da Mayıs ayının başıydı. Ee, Çanakkale'deki bir termik santral için bir toplantı oldu. Bu çevre etki değerlendirmesi toplantısı oldu. Ee, halk onu protesto etti. Hı hı. Ben de gittim o şeye, toplantıya. Gözlemci olarak. Şimdi toplantı böyle e, Karabiga beldesinde düğün salonunda oldu. Böyle iki katlı bir yer. Girişi dışarıdan, yukarıdan böyle merdiven çık çıkıyorsunuz. Karabiga'nın bütün teyzeleri e, o merdiveni doldurmuşlardı. <gülüyor> hiçbir jandarma görevlisi, hiçbir şirket görevlisi, hiçbir çevre ve şeycilik bakanlığı görevlisi içeri giremedi. Hı hı. Yani biz bu toplantıyı yaptırmak istemiyoruz çünkü biz termik santral istemiyoruz. istemiyoruz. Yani biz bu toplantıyı yaparsak hani bizim buradan isteyeceğimiz gibi bir sonuç çıkabilir. Biz o yüzden bu toplantının yapılmasını istemiyoruz. Böyle not alın dedi insanlar. Böyle sonra e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri işte böyle tamam o zaman bir tutanak tutalım da biz gidelim dediler böyle. Ve işte tutanağı tutarken megafonla insanlara seslendiler. İşte Termik Santral hakkında görüşleriniz var mı, itirazınız var mı? Hep birazdan insanlar bağırdı istemiyoruz, hayır diye. işte halk tepkisini dile getirdi ve toplantı sona erdi şeklinde not aldılar. <gülüyor> Orada böyle insanlar çıldırdı ve jandarma insanlara bir, bir miktar şiddet uyguladı. Ee, kötü bir görüntüydü. Şu an bir dava süreci var orada. Evet. Aslında Türkiye'nin birçok yerinde. Birçok yerinde. Adana'da, İskenderun'da, Bartın'da, Zonguldak'ta hem hukuki mücadele var hem de sivil direnişler, direnişler var. var. Güzel haberler geliyor mesela. İşte Zonguldağ'ın on bin kişilik bir tane beldesi var. E, i̇smi Çatal Ağzı. Çok da güzel deniz kenarında bir e, belde ve limanı da var. Orada üç tane çalışan termik santral var. Yani gittiğiniz zaman orada nefes almanız pek mümkün değil. Oraya iki tane daha bir santral var, yapmak evet. istiyorlar. Evet. E, i̇şte bunun bir chat raporu mahkeme tarafından durduruldu. Orada da şöyle bir sıkıntı var. Bence onu da dile getirmek <gülüyor> lazım. Bu çevre <gülüyor> mücadelesindeki giderler çok fazla. Yani insanlar termik, derken. Şöyle, insanlar termik santralin olmaması için hak arıyorlar. Bunun aramanın bir yolu da hukuki mücadele. Dava açıyorlar. Dava giderleri çok yüksek. Evet. En son işte Zonguldak'ta termik santralin yürütmesi durduruldu. Ama mahkeme bilirkişi raporu istiyor. Yani Termik Santral'in zararları nelerdir? O bu. da bir nevi aslında ÇED raporu hazırlatmak gibi bir şey ve o da bir maliyet. 15 bin TL maliyet çıkarmış mahkeme oradaki insanlara. Evet. Ve bu insanların bunu toplaması hakikaten çok uzun sürdü ki zaten hani orada zaten hani bu insanlar kendi yaşam alanlarını korumak istiyorlar. Yani gidecek başka yerleri yani. yok orada yaşamak istiyorlar. Ve onun ya, zararlarını ölçmek için de kendilerine bir evet, maliyet karşılaşıyor. Yani zaten evet. paraları olsa muhtemelen orada durmaz giderler. <gülüyor> hani parası olan insanlar çünkü gidiyor. Onlar yüzde bir, yüzde iki kesim gidiyor zaten oralardan. Ta evet. Satıyor toprağını, mülkünü gidiyor. Ama geri kalan halkın yüzde doksanı, halkın çoğunluğu aslında bu hastalıklarla, bu çevre tahribatıyla beraber yaşamak zorunda kalıyorlar. Evet. evet. Bir ara verelim isterseniz Ondan sonra tekrar konuşmaya devam edelim <gülüyor> 'cause all that magic can't be froze and now that you ain't worthy so baby when i get famous everybody's gonna see whoa oh you never really knew me does it make sense to simplify Now we're not eating riddles But I don't care, do you know why? The girls are falling like skittles uh. Whoever said you needed rights To tame your beauty I'll say goodbye to lonely nights Girls from an orderly queue, please So baby, when I get famous Everybody's gonna see Whoa -oh -oh -oh. You never really knew me So given knowledge, given time I take us out of recession I tell the world that I was fine And that the freedom's a blessing Cause when I'm looking from the top You all seem smaller And that's the one thing I am not And that's the one who was taller he's gonna see yeah. whoa See, whoa, -oh -oh -oh -oh. you never really knew me. Come on. So baby, when I get famous, everybody's gonna see. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nın ikinci yarısındayız. Greenpeace Yerel Hareketler Koordinatörü Reşit Türkiye'deki kömür termik santralleri konuşuyoruz. Kara atlası konuşuyoruz. Ben şunu sormak istiyorum Reşit. Evet. Şimdi, termik santraller yeni bir mevzu değil. 30-40 evet. yıla varan belki geçmişleri var. Özellikle 80 sonrasında Ege'de ve uygun diğer yerlerde açılan termik santralleri biliyoruz. Muğla Yatağan'da büyük bir termik santral var. Afşinel standart termik santraller var ve Hı -hı. yöre halkı bunlardan çekeceğini çekti. Şimdi yeni planlanan yerlerde bu eski deneyimlere, eski santrallerin fiziksel, çevresel ve ekonomik ve sosyal koşullarına dönüp bakılıyor mu? Oradaki deneyimlerden bir kazanç, kazanç demeyeyim ama oradaki deneyimlerden öğrenebiliyor muyuz? Ya işte karşılıklı bir deneyim aktarımı var. Benim en çok hoşuma giden noktalardan biri o. Örneğin işte yaşanabilir Zonguldak platformu var. Zonguldak'taki birçok sivil bir toplum kuruluşundan oluşuyor. Onlar bir toplantı yapıp işte Gerze'deki insanları çağırmışlardı toplantıya. Bartın'daki insanları çağırmışlardı. Siz neler yaptınız? Bize deneyimlerinizi aktarın gibisinden. Ve işte Bartın'a... Tur düzenlemişlerdi insanları oraya götürmüşlerdi yani termik santralle nasıl mücadele edilir biraz da e, deneyim aktarımı için hı. olmuştu ama değişik alanlarda da oluyor işte Adana'daki biri e, işte Bartın'daki birini arayıp nasıl dava açılır hı hı. nasıl bir dilekçe yazmam gerekir Oradaki bunu da soruyor. Evet, aktarımı oluyor. Ya biz de bu işe biraz kolaylaştırıcılık yapıyoruz Greenpeace olarak çünkü biz de kömürlü termik santrallerin kurulmasını istemiyoruz. Bir termiksiz yaşam ağı var. Biz hı hı. de onun bir parçasıyız. Orada bir sürü çevre platformu ve derneği var. İşte Bartın platformu var. Çanakkale çevre platformu var. İşte Adana'dan çevre ve tüketici koruma derneği var. Ee, İğneada'dan doğal yaşam koruma vakfı var. İskenderun çevre koruma derneği var. Yeşil Yerzi çevre platformu var. Çırnak çevre platformu hı hı. var. Ee, bir araya gelip... Aslında deneyim aktarma gibi bir a, network bu. Bir de web sitesi hazırladık hep beraber. Ee, i̇nsanlar kendi haberlerini giriyorlar. Şırnaktan, Zonguldak'tan. İsmi karaatlas.org senin de bahsettiğin evet. gibi. Bence o güzel özelliklerinden biri Türkiye haritası. Evet. Bir tane Türkiye haritası var. Ee, bütün iller var. Ve bazı iller beyaz, bazı iller siyah, bazı iller gri. <gülüyor> Üzerindeki kömür santrali sayısına göre, göre. miktarına göre değişiyor Şehrin rengi. rengi kararıyor. <gülüyor> kararıyor. Maalesef bir sürü kara şehir var, var şu evet. an Türkiye'de. İşte başta Adana, <gülüyor> Kahramanmaraş, Zonguldak, Çanakkale. Olmak üzere bunlar en kara şehirlerimiz. Evet ve bunlar demin Barış'ın bahsettiği üzere de artık yaşları çok ilerlemiş e, santrallar birçoğu değil mi? Bu Hı -hı. bahsettiğimiz şehirlerdeki. Evet. Yani giderek e, tabi eski teknolojiyle e, hala da üretim yaptıkları için Hı -hı. E, belki yeni yapılan termik santrallara göre çok daha fazla zehir saçan e, durumdalar. Evet. Ya bir de termik santrallerin tek etkisi hava kirliliği değil. Değil, tabii. Yani işte ortalama bir bin megawatt kurulu gücündeki bir termik santral saniyede 80 metre küp su tüketiyor. Yani o termik santralin soğutma sistemi için su gerekiyor. Peki suyu nereden alıyor termik santralen? Suyu e, denizlerden alıyor, yeraltı su kaynaklarından alıyor. Yani ya kıyılara da, kurulmasının nedenlerinden biri de bu. Bir nedenlerinden biri de bu ama içeride de çok fazla var. Yani. İşte... Ee, ...Kahramanmaraş, Avşin Elbistan. Aslında o işte Ceyhan ve Seyhan havzalarının ba başlangıç noktalarıdır. Evet. Kahramanmaraş ve oradaki etrafındaki dağlar. Dolayısıyla aslında bu havzaların, bütün tarım havzalarının su kaynağını tüketiyorlar. Örneğin işte geçti iki hafta önce Afyon Dinar'da bir rezerv olduğuna dair bir açıklama geldi. Hemen arkasından işte biz bunu termik santral kurulması için ihaleye çıkacağız gibisinden bir açıklama geldi. Ve o bölge Afyon Dinar, Büyük Menderes Havzası'nın doğduğu nokta. Yani or oradaki suyu tükettikleri zaman bütün o e, aydın, uşak, o bölgeti, o bölgedeki bütün tarım Etkildi. üretiminin etkilenmesi. Sadece su kaynağı olarak değil suyun kirlenmesi de söz konusu. Çünkü termik santraller suyu çekiyorlar. Kendi sistemlerinde dolaştırıp tekrar bir miktar kaybı uğratıp tekrar geri veriyorlar. Ama verdikleri su sıcak oluyor ve kirli oluyor. Kirli oluyor. Hı -hı. E o, geçen bahsettiğim panelden de bir rakam verdi e, aktivistlerden biri. Uluslararası Hı -hı. Enerji Ajansı'nın raporuna göre yanılmıyorsam yanlış söylemiyorum ama 2030'a kadar Hı -hı. kömür endüstrisinin Hı -hı. E, harcayacağı su miktarı ikiye katlanacak. Yani bizdeki 15-17 yılda yani şu anki harcadığı suyun iki katını harcayacak ve... Su e, giderek paylaşılması zor bir şey geliyor. Tarıma mı, evet. kömüre mi, e, Sana sanayiye gıdaya mı, hangi sektörler her büyük bir e, kavgaya neden olabilir. Evet. Peki Kara Atlas'ı nasıl kullanabiliriz? Biz herhangi bir meraklı bir vatandaşız, yurttaşız. Kara Atlas'a girip neler bakabiliriz? Başka neler var? Kara Atlas'ta haberler var. İşte Afşin'de neler oluyor? Zonguldak'ta neler oluyor? Onları görebiliyorsunuz. Bir de... Bu termik santrallerle ilgili bir sürü toplantı oluyor, chat toplantıları. On ne zaman nerede yapılıyor? Bunların haberleri oluyor. Bir de e, güncellemeye çalışıyoruz. Uluslararası e, sağlık kuruluşlarının, çevre kuruluşlarının, enerji kuruluşlarının raporlarını hı. koymaya çalışıyoruz. Böyle bilgileri elde edebiliyor insanlar. Ama şöyle bir güzelliği var sitenin. Ben işte yerel mücadelelere, Kömür termik Santral mücadelelerine destek vermek istiyorum diyen herkesin bir şeyler sunabileceği, yazı yazabileceği bir platform aynı zamanda Kara Atlas. Böyle bir kullanım şekli evet. evet Çok önemli. Böyle kolaylaştırıcı şeylere ihtiyaç var aslında evet. e, araçlara. Evet. Çünkü e, herkes her yerde bir şey yapıyor. Birçok rapor yazılıyor, birçok direniş var, birçok süren hukuki mücadele Hı -hı. var. Peki hukuki, hukuki mücadeleleri takip etmek için bir şey var mı ya da düşünceniz? Evet. Böyle bir düşünce var aslında yerellerden geliyor. Çünkü işte bir yerde diyorlar ki işte yürütmeyi durdurma davası açmak daha önemli. Bir yerde diyor ki işte chat iptali açmak daha önemli. Yani de değişik taktikler. Değişik <gülüyor> taktikler var ama bunların hangisinin daha işlevsel olduğunu, hangi taktiklerin daha hızlı olduğunu, daha hızlı sonuç alınabildiğini... Bir, bir şekilde derleyip toparlamak lazım. Dolayısıyla bir hukuki mücadele belki Türkiye'deki bütün o yerel mü Kesinlikle. çevre mücadele için de gerekiyor. Çünkü evet. sadece kömür evet. değil çevre mücadele. Ama tabi tabi çok doğru. Hı -hı. Sadece kömür değil ama tabi çok farklı farklı ve aynı anda birkaç yerde Hı -hı. mücadele verildiği için belki de artık böyle özelleşmiş platformlara ihtiyaç var. Yani tek bir elden hem işte nükleerle hem ...kömürle hem e, diğer e, fosil yakıtlarla e, aynı anda mücadele değil ama... ...uzmanlaşarak mücadele bundan sonra herhalde taktiksel olarak daha önemli Kesinlikle olacak. yani kuki boyutu, bu işin ne bileyim politika boyutu. Çünkü toplantılarda hepsi konuşuyor. Yani e, yerel bir deniş var ama o politikaya, e, politika yapanlara yansıtılamıyor. Yani orada bir boşluk var. Hı -hı. Çünkü Ankara'dan karar veriliyor, merkezi bir yerden. E, ama bu insanlar şimdi... Kalkıp Ankara'ya gitmeleri söz konusu değil. O raporları anlayabilmeleri söz konusu değil. Evet. Ee, onu bir arada bir çevirmenlik, ne diyeyim bir kolaylaştırıcılık rolü çok önemli. Ortaklaştırma çok önemli. Çünkü bizde çoğunlukla işler kişisel olarak yürüyor. Bir arşivimiz mesela bu konularda çok az. Hmm. Ee, evet. Yazılan Biz... bir dilekçenin. Hı -hı. Bizim de tam da bu işler için bir avukatımız var. Sadece Türkiye'deki kömür mücadelesine destek vermek için çalışan, onlara kolaylaştırıcılık yapan bir avukatımız var. Onun da böyle bir ağ kurma. ...böyle bir avın parçası olma gibi bir planı var. Hı -hı. Çok önemli buluyoruz biz de bu işi. Çünkü gerçekten o deneyimi aktarmak çok önemli bir konu. Hı -hı. Evet. Toparlıyoruz o zaman. Vaktimizin sonuna geldik bugün de. 94.9 Açık Radyo'da, Ekonomi Ekoloji Programı'nda bugün... ...Green PCL Hareketler Koordinatörü İçin'e beraberdik. Kara Atlas'ı konuştuk. Hı -hı. Siz de bir girin bakın. KaraAtlas.org Türkiye'nin neresinde kömür termik santral var? Ne, ne gibi mücadeleler yürüyor? E, dünyada bu iş nasıl oluyor? E, bilimsel raporlar ve yerelden işler. Hepsi bu adreste diyoruz. Twitter ve Facebook sayfası Öyle bunları Onları da. Kara Atlas diye. Kara Atlas <gülüyor> yine. Uh, Twitter, Twitter ve Facebook, Facebook adresi. Evet, sosyal medyanın önemini de evet. altın çizelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>